Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 4. ayet-i kerime 3. ayet-i kerime daha doğrusu Fesevfe ya'lemun Yakında bilecekler diye bir tehdit cümlesiyle bittikten sonra gelecekte neler bileceklerine dair bir takım örnekler ...yer almakta bundan sonraki ayetlerde. Ve bu ayetlerde... ...Kuran'ın ilk muhatabı olan... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...çağında yaşayan... ...Müslüman olmayanların... ...ibret almaları için... ...Cenab-ı Allah onlara... ...ifade ise ...kısmen haberdar oldukları... ...belki bazı hallerde... ...hiç haberdar olmadıkları. Ama davanın onlara ulaşması açısından ehemmiyetli olan bir takım olayların hatırlatılmasına sıra geliyor. Bilecekler de bileceklerine bir örnek veya bazı örnekler var mı? İşte 4. ayet-i kerime ve devamında surenin gelişme kısmında diyelim bu hususlar, bu örnekler veriliyor. Önce oldukça toplu ...icmali bir ifadeyle karşı karşıyayız. Diyor ki estağidu billah... ...ve ma ehlekna min karyetin illâ ve kitâbun me'lûb. Biz... ...ne kadar bir ülkeyi... ...helak ettiysek... ...mutlaka... ...bilinen bir yazısı olarak helak etmişizdir. Yani... Hangi şehri, hangi ülkeyi helak ettikse onun ne zaman helak olacağına dair ilahi takdirimiz vardı ve o zaman gelince biz onları helak ettik. Yani müşrikler peygamber efendimize diyorlar ki ey Muhammed madem iman etmesek Başımıza şunlar şunlar gelecek diye tehdit ediyorsun. Haydi tehdit ettiğin gerçekleşsin. Akılları sıra meydan okuyorlardı. Kime? Kime? Göklerin ve yerin, kainatın, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyin, mülkü ve tasarrufu, mutlak egemenliği elinde olan Allah'a meydan okuduklarının farkında mıydılar acaba ve 14 asır sonra günümüzün cahiliye mensupları kendi akılları sıra gizli açık farkında olsunlar veya olmasınlar bu dinin belirttiği dile getirdiği tebliğ ettiği gerçeklere aldırış etmedikleri zaman bunlara karşı durdukları zaman Kime meydan okuduklarının farkında mıdırlar? İşte cahiliye bunu bilmemektir. Dolayısıyla cahiliye 14 asır önce oldu ve bitti değil. Cahiliye bir karakterdir. Bir tavır alıştır. Bir duruştur. Kime karşı? Allah'a ve Allah'ın dinine karşı. 14 asır önce o Resul'e ve o Resul'ün getirdiği davaya, dine, imana, hayat nizamına, kitaba alınan tavırlar nasıl cahili idiyse müşrikler tarafından kıyamete kadar benzer tavırlar da aynı şekilde cahilidir Amerika'sı, Rusya'sı onların ideolojilerinin müntesipleri, onların yandaşları, onlara kuklalık edecek kadar beşeriyetten çıkmış alçak zavallılar. Darbeci de olabilirler, diktatör de olabilirler. Çok zengin güçlü de olabilirler dünya ölçeğinde. Hepsi cahilidir Hepsi cahiliyenin sefil insanlarıdır. Zavallı ürünleridir. Allah'ın nazarında, İslam'ın ölçeklerinde bir sivrisine kanadı kadar dahi değerleri yoktur. Aa, diyeceksin ki peki nasıl oluyor peki bu kadar imkan? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Eğer dünya ve içindeki her şey Allah'a göre bir sivrisinek kanadı kadar bir değer ifade etmiş olsaydı yeryüzünde bir kafire bir yudum su daha içirmezdi. Mesela budur değerler değişiyor. Onlar dünyalık için ölürler ve öldürürlerken mümin onların değer verdikleri bu basit şeylere güler geçer. Çünkü bizim ölçülerimiz farklı. Onun için dedik cahiliye 14 dört asır öncesine ait bir tavır alışsa, Kur'an'a ve sünnete karşı, bu İslam'a karşı, bu dine karşı, bu kitaba karşı, o yüce Resul'e karşı aynı tavır daha sonraları da benzer şekilde farklı insanlar tarafından değişik coğrafyalarda ve değişik zamanlarda sürdürülüyorsa o da cahiliyedir. Değişen bir şey yok. İşte Cenab-ı Allah o zaman da bu zamanda madem söyledikleriniz doğru bunlar niye böyle diye benzeri kalıplarda çok itirazlarla karşı karşıya kalıyoruz. Madem İslam doğru mesela hak dindir diyorsunuz bugün Müslümanlar niye dünyanın efendime söyleyeyim en sıkıntı içerisinde yaşayan en zayıf en güçsüz bilmem neler vesaireler falan Bunlar hiç kusura bakmasınlar. Görme yanlışlıkları olan zavallılardır. Nasıl? Görme bozuklukları bunlarinki. İslam ile Müslüman farklı şeylerdir. Müslüman yaşayabildiği kadar İslam'ı temsil eder ve İslam'ın vaadettiği neticeler ancak onunla o kadar yaşadığı kadar tecelli eder. İslam toplumu da eğer varsa İslam'ı yaşadığı kadar İslam toplumudur. Yaşamadığı yerde oradan İslam'dan eser yok demektir. E, günümüz dünyasında Müslümanların eğer iyi kötü tarih bilen birileri varsa herkes bildiği kadar Müslümanların bu hale nasıl geldiklerini çok iyi biliyor. Kendi kusurları var. Biz Hasettin Hoca gibi ya hırsızın hiç suçu mu yoktu? Hiç suçu yok diyecek değiliz. Bütün suçu yükle, ben söyleyeyim, e, günah keçisi gibi emperyalistlere, bilmem nelere vesairelere, Müslümanlara gelince unut onların kusurlarını. Yok öyle bir şey. Bu doğru görüş değildir. Bu da bizim yanlış görüşümüz olur. Görme bozukluğumuz olur. Ha? Bir Müslümanın ferdin veya toplum olarak ferdin veya toplum olarak hata yaptı, İslam'ın dışına çıktı. Bu da yanlış değerlendirmedir. Benzeri bir soruyla, bir ara vaktiyle şöyle bir benzetmeyle ifade etmiştim. İslam eksik yaşanırsa toplum veya insan İslam'ı eksik yaşadığı kadar Müslümanlığında, ameli hayatında o kadar eksik vardır demektir. Bir ekmekten bütün ekmekten bir parça kopardığınız zaman o ekmek olmaktan çıkmaz. Eksik ekmek olur. Müslümanlığı yaşamak ve yaşamamak arasındaki ilişki de böyledir. Ne zaman o ekmek biterse ekmek kalmamıştır deriz. Günümüzde Müslümanlar İslam dünyasının her yerinde. Gerek kendi kusurları ki bu Ayrı bir konudur. Gerek kendi kusurları, gerekse dünyanın egemen olan sisteminin onlara dayattığı zorlamalar neticesinde İslam'ı yaşamak isteseler bile yaşatılmıyor. Vaka budur. Yaştırmamaya çalışılıyor. Tabiatları gereği böyle olacak. İleride göreceğiz inşallah. İsra suresinde bu konuda muhteşem bir ayet-i kerime var. İki kelimelik, üç kelimelik, kelimelik bir ayet. Ayetin bir bölümü. Kul kullun ya'melu Harika bir tespit. Cenab-ı Allah'ın kitabı elbette öyle olacak. De ki herkes kendi yapısının gereği neyse onu yapar. Yapısı neyi gerektiriyorsa tabiatı onu yapar. E kafir Amerika veya kafir diktatörler, zalimler Herhalde bize İslam nizamını haydi buyurun istediğiniz gibi yaşayın diyecek değiller ya. Amerikası, Rusyası onların affedersiniz kuklaları. Biz kuklayı da görüyoruz kuklacıyı da görüyoruz. Görmek zorundayız. Bunlar bize istediğimiz hayatı öyle buyurun istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz diyecek değiller ki komplolarını kuracaklar, tezgahlarını kuracaklar, piyonlarını kullanacaklar vesaire vesaire. Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah kafirlerin geçmişte de günümüzde de İslam'a ve İslam davasına kendi akılları sıra meydan okudukları bir nokta var. İşte ayeti kerime onu getiriyor, dile getiriyor, cevaplandırıyor. Madem diyorlar küfür kötüdür, batıldır, kötü neticeleri vardır. Ve madem diyorlar iman iyidir, güzeldir, güzel neticeleri vardır. Ferd ve toplum bazında. Tamam mı? Maddi ve manevi bütün boyutlarda, hayatın her alanında. O zaman niçin bugün küfür gördüğünüz gibi bu şekilde güçlü? Küfür dediğiniz şeyler onların söyledikleri Müslümanlar da bu vaziyette. Bunun elbette birçok ilahi sünneti var. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dile getirdiği, Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesinde dile getirdiği, sayısız ilahi sünnetleri var. Bu sünnetlerden birisi de, Kur'an-ı Kerim'de daha önce gördük, kafirlere, müşriklere, göklerin ve yerin bereket kapılarını açmasıdır. Yani dünyevi imkanlar veriyor onlara. Bu da ilahi bir sünnet. Niye? Çünkü çalışıyorlar, bilmem ne ediyorlar, vesaire, o da bir sünnettir. Bu onların hak yolda olmaları manasına değildir. Müslümanların da görevlerini yapmaları, yapamamaları ve yapmamalarının da ilahi sünnete uygun sonuçları vardır. Bu sonuçlar olumsuz çıktığı zaman Müslümanların davası olan İslam davasının yanlış, batıl veya eksik olması manasına gelmez. Söylediklerinin gerçek olmadığı manasına gelmez. Dolayısıyla Peygamber'e Aleyhisselatü vesselam, Ey Muhammed bazen bizi iman etmediğimiz takdirde bir takım tehlikelerle uyarıp tehdit ediyorsun haydi onlar başımıza gelsin diyorlardı. Günümüzde de benzer şeylerin söylendiğinden bahsettik. Bazı örnekleri kısaca vermeye çalıştık. Vaktimiz müsaade ettiği dilimiz döndüğü ölçüde. cenab Allah işte onlara diyor ki Hayır, bu iş istediğiniz gibi olmaz. Hayata ben, kainata, Cenab-ı Allah diyor yani, ben sizin arzulu ettiğiniz gibi hükmetmem. Benim alemlerin Rabbi olarak kanunlarım vardır. Sünnetlerim vardır. Nasıl ki güneş sizin isteğinize göre doğup batmıyorsa, nasıl ki bunca kainat, bu kadar yıldız, bu kadar gezegen, bu kadar gök cismi, bu kadar atom, bu kadar hücre sizin keyfinize göre hareket etmiyor ve çoğalmıyorsa bir toplumun helak edilmesi de, helak edilmeyip ona bir süre tanınması da benim kanunlarıma göre olacaktır. Ve öyle oluyor. Onu söylüyor Cenab-ı Allah. Levh-i Mahfuz'da Cenab-ı Allah her bir şeyin vaktini, vadesini, şeklini, mahiyetini, keyfiyetini tespit ve tayin ettiği gibi toplumların yükselişleri ve yok oluşları, medeniyetlerin yükselişleri, düşüşleri ve yok oluşları içinde muayyen bir vakit vardır ve zamanı gelince olacaktır diyor. Arkasından 5. ayet-i kerime aynı manayı farklı bir takım genişler. İnşallah Fatih açarak yeni dile getiriyor. Ma tasbiqu min ummetin ajalaha ve ma Biz her bir ülkeyi belli bir kitabı, belli bir vadesi olarak helak ettik. Vadesi gelince helak ettiğimize göre herhangi bir ümmet diyor 5. ayet-i kerime onun için tayin edilen ecelin ne önüne geçebilir ne de onun gerisinde kalır. Tayin edilen vakit ne zamansa o zaman helak olacak. Bu müminin aynı zamanda bizim imanımızın kadere iman ile alakası vardır. Kadere iman kadar hayatın zorluklarına karşı mümine direnç veren, güç kazandıran, Günümüz tabiriyle söyleyecek olursak başka bir motive edici güç yok. Mümin Allah'ı sever. İmanı gereği Allah'ı sever. Allah'ı sevdiği için de Allah'ın kaderine itiraz anlamına gelecek hiçbir davranışta bulunmamaya çalışır. Bu, onu Allah'ın kaderine teslimiyet sayesinde hem sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar hem de kendisi üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'ın kaderi ne şekilde tecelli ederse al ve vel ayn der diye teslimiyet gösterir. Başka göz üstüne der. Bu gibi münasebetlerle hoşuma gittiği için ve doğru ifade ettiği için tekrarladığımız şey vardır malum. İbrahim Hakkı Erzun'un bunu. Ya hoştur bana senden gelen. Ya Gonca Gül, yahud diken, ya Hil'atü, Yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Bu, Allah'a teslimiyetin, Allah'tan ve O'nun kaderinden razı olmanın ifadesidir. Allah hikmetsiz hiçbir iş yapmaz. ...sebepsiz hiçbir fiili yoktur onun. Bütün işleri sonsuz hikmetlerle doğrudur. Dolayısıyla mümin iman gözüyle hadiseleri gözlemlediği vakit... ...orada bu bana çok ağır geldi isyan etmek yerine... ...acaba ben hangi iyiliği yaptım da bana bu güzel tecelliler karşıma çıktı... Hangi kötülüğü yaptım veya yanlışı yaptım veya kusuru işledim de he, bu zorluklarla, bu mihnetlerle, bu sıkıntılarla karşı karşıya geldim. Veya benim hiçbir kusurum yok. Fakat Cenab-ı Allah yine beni sıkıntılarla irtihan ediyor. Olamaz mı? Var. Çok var. Bakıyorsunuz gerçekten o insanın Karşı karşıya kaldığı o Müslümanın sıkıntılarını, çektiği sıkıntılarını haklı kılacak bir taksiri olmayabilir, görmeyebilirsiniz. Mümkündür Ve buna rağmen Cenab-ı Allah onu, haşa Eyüp aleyhisselam gibi değil ama, küçültülmüş bir Eyyub belasına benzer belalarla müptela kılıyor. Yakup aleyhisselamın, Yusuf aleyhisselamın kaybolmasında, Kenan ilinden gitmesinde bu kadar uzun yıl evlat hasreti çekmesinde ne kusuru vardı? Ama Yakup Aleyhisselam bu yönüyle ebediyete kadar karşımızda duracak müstesna şahika bir örnek. Sabır örneği. Evlat acısına bir yetmiyorken iki oluyor biliyor Ve ümidini kaybetmiyor. Yusuf'tan aleyhissalatü vesselam. Bu kadar yıl haber almamış. Yine de okullarına evlatlarım gidin Yusuf'un haberini araştırın diyorsun. Aman ya Şu imana bak. Ümit kesmek yok. Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a açarım diyor. Niçin? Eyyub Aleyhisselam ve benzeri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kadar sıkıntı. Yani bir sıkıntıyla karşılaşmak mutlaka bir kötülüğün cezası da dünyada olmayabilir. Olsa da ahiretteki cezayı hafifletir veya kaldırır. Değilse dereceleri yükseltmek için bunlar bir fırsattır. Dolayısıyla bir noktadan itibaren mümin, Başıma gelen sıkıntıları... ...üzerimden gider ve derecem... Yükselme, ...derecemi yükseltme imkanını kaybederim diye belki... ...korkacak hale bile gelir. Müminin hayata bakışı imanı sayesinde... ...o kadar muhteşem güzelliklerle dolar. İşte... ...ayet-i temas ettiği... ...dolaylı olarak... İşaret ettiği bu kadere iman, mümin için gerçekten hayatı sağlam bir şekilde göğüslemek sıkıntılarını göğüslemek için çok önemlidir. Ayakta durabilmek için, yıkılmamak için ve gelişen olayları ibret gözüyle seyredebilip gerekli doğru ve ibretli sonuçları çıkarabilmek için kadere iman vazgeçilmez bir esas. Ve büyük bir nimettir ayrıca. İmanın her bir esası başlı başına bir nimet, kadere iman da öyle bir nimet. Elhamdülillah. Böylelikle biz kainatta cereyan eden her bir olayın mutlaka vaktinde, zamanında ve olması gereken zaman, yer, mekan, şart ve durumda meydana geldiğine böylelikle iman eder ve eğer herhangi bir zorluk veya sıkıntı beraberinde getirmişse onu da göğüslemesini biliriz. Sevindirecek bir hadise ile gelmişse ondan da şımarmayız. <gülüyor> Musibet anında inna lillah ve inna ileyhi raciun, nimet anında elhamdülillah demek şu uhrunu ve basiretini göstermek durumundadır Müslüman. İman öyle bir şeydir. Onun için Mümin bir insan Allah'ın izniyle hadiseler tarafından kolay kolay yıkılmaz. Biz bununla birlikte Rabbimizden ne dileriz? Daima afiyetini dileriz. Dünyada da, ahirette de. Evet. Haydi beni imtihan et falan diyecek kadar da haşa Allah'a meydan okuyan bir mana ifade ederek kendimize anlamsız bir güvene de kendimizi arz etmeyiz. Ne deriz? Rab'bena ve la Rabbimiz gücümüz yetmiyor. Taşıp getiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme. Biz zayıfız. Biz senin kulların, sen bizim Rabbimiz. Ha. Hatta bizi mutlaka imtihan edeceksen ya Rabbim. Senden dileğimiz odur ki tahammül gücünü o belanla beraber. Ver. imanımıza zarar vermeyecek şekilde sıkıntı bizim için mukadderse ona da tahammül edebilecek ve senin rızana aykırı gelecek hiçbir hal ve tutumu sergilemeyecek bir olgunluk bize nasip et İnşallah. Kafirlerin durumu devam ediyor duruşları. Ve qalu ya eyyuhellezî nuzile aleyhi'zikru inneke lemecnûn. ve ey üzerine zikir indirilen kişi Gerçekten sen bir delisin dediler. Sözleri devam ediyor. "Lau ma ta'tina bil melaiketin min Eğer sen doğru söyleyenlerden isen bize melekleri niye getirmiyorsun? Melekler gelsin, bize azabı getirsinler madem öyle. Allah'ın cevabı açık. Ve manunzzilul illa bil hak kanu munzarin. Biz melekleri ancak hak ile indiririz ve indirildikleri zaman da onlara süre verilmeyecektir. İndirdiğimiz takdirde de onlara kesinlikle süre verilmektedir. O halde İnsanın her zaman için özellikle daha önce işitmediği, kendisine yeni gelen bir durumla, bir sözle, bir mesajla karşı karşıya kaldığı zaman onu her türlü yanlış değerlendirmeye sebep olacak etkiden kendisini arındırabildiği kadar arındırıp doğru bir şekilde değerlendirecek ve ona göre kabul veya ret neticesine varacaktır. Bunlar böyle yapmadılar. Peygamberin ya doğru söylüyorsa diye doğru söylemesine bir ihtimal vermediler. Peşin hükümle karşısında durdular. Çünkü kendi konumlarına asırlardan beri alışmışlardı. Bu alışkanlığın kuşaktan kuşağa ruhlarında bıraktığı derin çizgiler, onların hak üzerinde, daha doğrusu kendilerinin yaşadıkları hayatın, sistemin, cahili sistemin dışında bir gerçek, bir doğru olabileceğini düşünmelerine fırsat vermiyordu. Onun için bizim bir takım yanlış değerlerimizi bazen sarsacak veya bizi şok edecek bazı gerçekler üzerinde veya gerçek gibi görünen değil de hakikaten gerçekler üzerinde düşünebilmemiz acaba böyle olamaz mı diyerek olaya bakmamız gerekiyor. Bunu elbette Kur'an'ın ve sünnetin doğruları için söylemiyorum. Bunların dışında bizde yerleşmiş bulunan muhtemel olsa varsa eğer olan ve doğru zannettiğimiz hususlar için söylüyorum. Cahiliye insanı bunu yapmadı. Günümüz cahiliye insanı da bunu yapmıyor. Ne dediler? ileride inşallah gelecek Sad suresinde Ece'alel alehe ilahe vahide diye hayretlerini belirttiler. Yahu bu kadar ilahı tek bir ilah haline mi getirdi? Bu gerçekten hayret edilecek bir şey dediler. Ya hayret edilecek tek bir ilaha iman değil ki. Asıl sizin birden çok ve sizin gibi hatta sizden de daha aciz varlıkları ilah kabul etmenize hayret edilir. Günümüz insanlarına bunu uygulayacak olursak Asıl hayret edilecek olan Müslümanların bugünkü cahiliye'yi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın mesajına, davetine çağırmaları değil. Asıl hayret edilecek olan şu ilim çağı, ilerleme çağı, teknoloji çağı, bilgisayar çağı, uzay çağı, ne derlerse desinler. Çağ üstüne çağ. Ha? Dedikleri bu çağda insanların Farkında olsunlar veya olmasınlar. Haydi birbirlerinin ilahı demeyelim. Birbirlerinin kölesi olmuşlar. Birbirlerinin kölesi olmanın da ötesinde şehvetlerinin, arzularının, nefislerinin, hevalarının, paranın pulun kölesi olmuşlar. Niye bunu hayret etmiyorlar? Niye bunun farkına var mı? Bu kadar kazanan, bu kadar sömüren, bu kadar zulmeden, hatırımıza gelen ve gelmeyen, bu kadar hayvanca, çok affedersiniz, şehvetlerinin arzularının arkasından giden. Ve neticede, ruhi hastalıklarından, sinir gerginliklerinden tutup, uyuşturucuya, anlamsız cinayetlere varıncaya kadar, Ahlaki bunalımlara kadar sınırsız efendime söyleyeyim maddi iştah, cinsel iştah, her şey. Kontrolsüz hiçbir şey kontrolü yok. Bu hale gelmek. Bunun neresi akla uygun? Niye? Bugünkü cahiliye. Evet, ilim çağı demekte belki haklıdırlar, doğrudur. Gerçekten de beşeriyetin hiçbir zaman sahip olmadığı kadar... ...bir bilim vardır bugün dünyamızda. Doğru. Gerçekten beşeriyet... ...hiçbir zaman gerçekleştirmediği... ...çapta ilerilikler gerçekleşti. Fakat... ...bir gerçek daha vardır ki... ...beşeriyet... ...manevi ve ahlaki bakımından... ...sosyal ilişkiler... ...bakımından... ...kısacası insanı insan yapan... ...değerler bakımından... ...bu alanda ne kadar ileriyse... ...bu alanda da o kadar... Dibe vurmuştur. Beşeriyet bunun üzerinde kafa yormak zorundadır. Değilse geçmiş cahiliyeleri ve bu surenin tek tek dile getireceği cahiliyeleri bekleyen helak bu cahiliyeyi de bekliyor. Beşeriyet ya aklını helak olmadan önce başını devşirerek Yunus Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi helak olmaktan kurtulacaktır. Veyahut da kaçınılmaz bir uçurumun dibine yuvarlanacaktır. Bunun başka yolu yok. Onun için biz Müslümanlara günümüzün cahiliye insanları öncekilerin dedikleri gibi Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara deli bunlar. Ödesinler. Müslümanlara meydan okuyorlar. Madem dininiz haksiz, niye böyle berbat bir durumdasınız? Az önce bahsettiğimiz gibi. Bu da meydan okumaları. E, Allah diyorsunuz, melek diyorsunuz. Laboratuvarda böyle bir şey görmüyoruz ki. Diyorlar. Bakın, cahiliyenin söylemleri İslam'ın ve müminlerin söylemleri değişmediği gibi hala değişmemiştir. Hayırdır. İlk peygamberden itibaren Adem aleyhisselamla birlikte muvahhidler ne söylüyor idiyse günümüzde de aynı şeyi söylüyoruz. Gelecekte de aynı şeyi söyleyeceğiz. Cahiliye de Kabil'den itibaren hatta şeytandan itibaren daha doğrusu neyi söylüyorsa neyi gündeme getiriyorsa günümüzde de Aynı şeyler değişen sadece zaman ve mekan ve kısmen üsluptur. Kısmen üsluptur. Başka bir şey yok. Ha. Bu üslubun ifade edilmesinde kullanılan donneler bilmem neler vesairelerin farklı olması özü etkilemiyor. İslamın daha doğrusu geleceğin bu dinin ve İslamın olduğunu Müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimelerden bir tanesi de bu mübarek surenin dokuzuncu ayetidir. Şimdi okuyacağımız. İnna nehnu nezzelne zikra ve inna lehu lehâfidûn. Şüphesiz biz bu zikri biz indirdik ve onu koruyacak olanlar da muhakkak bizleriz. Bu zikrin yani bu Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden en önemli isimlerinden birisi de Kur'an'ın isimleri zikirdir. Birincisi Kur'ansa, ikincisi Furkan'sa belki de üçüncüsü zikirdir. Üçüncü vasfı ve ismi önemli. Her bakımdan öğüt ve hatırlatma. Unutulanı hatırlatır bu kitap. Beşeriyet. Beşeriyet. Bu zikri unuttukça onu muhafaza eden Allah bu beşeriyete bu zikri hatırlatacak vesileler halk eder. Bu vesilelerin de başında bu kitabın gerçek müminleri gelir. Evet çoğunlukla anlaşılan müfessirler tarafından ki bu mana elbette birinci manadır. Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmekten korunacağıdır. Fakat ben buna inanıyorum ki, müminlerin İslam'ı tahrif edilmemiş bu Kur'an'a uygun olarak tebliğ etmeleri ve bu tahrif edilmemiş şekliyle yaşama gayretleri de bu ayet-i kerimenin müjdesi içerisinde. Ayrıca, Tarihte bu ümmet, bu kitabı en mükemmel şekliyle ve beşeriyet tarihinde eşsiz mükemmelliğiyle yaşadıkları gibi şu andaki vaziyetleri ne olursa olsun, bu kitaba uzaklıkları ne kadar çok olursa olsun bu kitap eksiksiz olarak beşeriyetin hayatına, müminlerin hayatına ...yeniden hükmedecektir. Kur'an ümmeti... ...Kur'an toplumu... ...Kur'an insanlığı... ...Kur'an devleti... ...er veya geç... ...tekrar beşeriyetin ortasında... ...varlığını... ...gümbür gümbür ifade edeyse... ...ortaya koyacaktır. Şu anda gelişini gümbür gümbür hissettirdiği gibi. Gelişen her bir olay... Mümin olarak İslam'ın geleceğinden ümidimizi artırmalıdır. Günü birlik değişen gelişen kısacık olaylar hatta bazen bir kuşağın ömrü kadar veya kuşaklar ömrü kadar devam eden zorlu mihnetler sanmayın ki İslam davasını İslam'ın geleceğini uzaklaştıran veya gerileten şeyler. Hayır öyle değildir. Fazla değil. İkinci dünya savaşından sonra dünyada mümkün olsa birileri istatistik yapsın. Tamam mı? Mesela gazete haberlerini, radyo haberlerini o zaman şartları içerisinde incelesin. Günde kaç kelime kullanıyordu bu ajanslar? ve kaç kelimesi lehte veya aleyhte fark etmez İslam'dan ve Müslümanlardan bahsediyordu ve bunun oranı neydi günümüzde aynı hususlar bakın oran dediğim için zulüm olmaz burada sayı desem haksızlık olur yani aynı oran Oran. ve günümüzde bu oran nereye kadar yükselmiş farasa böyle bir istatistik yapılsa tahmin ediyorum kendi yaşadığım dönemi bugüne kadar şöyle bir geriye bakıp kıyaslıyorum iyi kötü yalnız Türkiye'den değil dünyadan da haberdar olan bir ortamda büyüdü dolayısıyla yani mesela uluslararası hatırladığım ilk canlı olay 61 yılında John Kennedy'nin öldürülmesidir. O zamandan beri dünya olaylarını iyi kötü hatırladığım hatırlayabileceğim bunlardan haberdar olan ilgilenen bir ortamda yetiştik. O zamanlar İslam'dan ne kadar bahsedildiğini iyi kötü tespit edebiliyorum. Kuş bakışı olarak da olsa veya kendi çapımda da olsa günümüzde de görüyoruz. O zamanlar yüzde onsa şimdi yüzde seksen. Bu nedir? Bunun anlamı sadece bir medyadan bahsediyorum. Bu nedir? İslam'ın ayak seslerinin her geçen gün daha güçlü, daha sağlam, daha yoğun ve geleceğe daha yakın, daha ümitle geldiğinin göstergesidir. Ben böyle okuyorum en azından. Onun için samimi söylüyorum. Belki iyimser tarafımın bunda etkisi var. Gelişen hiçbir olay beni ümitsizliğe sevk etmiyor. Her bir olay İslam'ın geleceğine olan imanımı daha da pekiştiriyor. Ve bu kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Kuru bir temenni değildir. Bana göre dayanakları olan bir inanç ve bir ümit. Onun için bu ayet-i kerime de bu manada benim inancımı pekiştiren, hepimizin inancını pekiştirmesi gereken müjdelerden birisidir. Allah bu kitabı muhafaza ettiği gibi, çünkü bu kitabın yalnız kitap olarak insanlığa delil olması yetmiyor. Bir de bu kitabın beşer hayatında uygulanabilir bir kitap uygulanabilir bir nizam getirdiğinin bir vaka olarak ortaya konulması gerekiyor. Tarihte bu konuldu. Gelecekte de olacak. <gülüyor> Cenab-ı Allah müjdelediği için bu olacaktır diye inanıyorum. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmeye çalışıyorlar. Kafirler hoş görmese bile Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler hoş görmese bile Allah'ın nuru, Allah nurunu tamamlayacaktır. İsteyen istedikleri tezgahları örsün. İsteyen istedikleri planları, istedikleri komploları hazırlasın. Ve isteyen istediği tarafta yer alsın. İsteyen istediği kadar zalimlerin yanında yer alsın. Dünyada kim zalime yardımcı olursa er veya geç o zalim dönüp ona musallat olacaktır. Saddam bunun açık örneğidir. Haliç ülkeleri onu destekledi, Kuveyt'e girdi, Amerika, Irak işgali dahil olmak üzere, Afganistan işgali dahil olmak üzere faturayı Haliç ülkelerine kesti. Bugün o Saddam'ın öbür kardeşi, olan bu Esed'in yardımda yer alanların hepsine, yarın Amerika bir şekilde, İran'a da dahil olmak üzere fatura çıkartacağı zaman biz bunu göreceğiz. Ben göremezsem benim çocuğum görecektir bunu Allah'a izniyle. Zalime yardım edeni, mutlaka Allah o zalimi o zalime yardım edene musallat edecektir. Bu, bu da sünnetullah'tır. Dolayısıyla, Cenab-ı Allah bu zikri bu zikrin müşahhas ifadesi olan hayata yansıması tablik edilmesi zikrin muhafaza edildiği gibi hayatı da muhafaza edecek. Ve böylelikle Cenab-ı Allah bu Kur'an'ın ve bu Resul'ün Risaletinin delilini beşeriyete ayan beyan en açık şekliyle ortaya koyup gerçekleştirecektir bimdülillah. Evet. Bugün için burada sözlerimizi burada nihayet erdiriyoruz. Önümüzdeki ders inşallah 10. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.